لا إله إلا الله لا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم نقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فاز عظيما أما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في الناس ثم بعد الأغشاش، دعونا الآن أقياد الواسطية أدل كتاب الشرحية. نستمر. أخيراً، يُصَلَّى اللهُ على النبیِّ الأکبر. نحن نصلي على النبي الأكبر. bununla birlikte kullarıyla beraber olduğunu ve mümin kullarına yakın olduğunu ne yaptık? Öğrendik. Bugün inşallah Yüce Allah-u Teala'nın ahirette, kıyamet gününde görülmesi konusuyla başlayacağız. Sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın diğer fırkalar arasında vasat, en orta yolu tuttuğunu akide konusunda olsun. ve diğer konularda olsun. Ehlis sünnet ve cemaatin vasat olduğunu işleyeceğiz inşallah. İlk olarak Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki rabbakum." Sizler ne yapacaksınız? Rabbinizi göreceksiniz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam karşısındaki sahabelere, müminlere hitap ederek diyor ki "Sizler Rabbinizi göreceksiniz. Kema teraul-kamer. Neyi, neyi gördüğünüz gibi Ayı, göre, ayı, göre. ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Burada ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benzettiği şey ne arkadaşlar? Görüş, görme şekli. Yani allah Teala'yı aya benzetmiyor burada aleyhissalatü vesselam. Buradaki benzettiği nokta ne? Ayı gördüğünüz gibi rahat bir şekilde net bir şekilde Rabbiniz yine ne yapacaksınız? O şekilde apaçık ve net bir şekilde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 لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ Onu görme konusunda birbirini ne yapmayacaksınız? Çiğnemeyeceksiniz. Birbirinizi zulmet edeceksiniz, elmeyeceksiniz. Birbirinize böyle görme adına, bakma adına onu görmek için itişip, kakışıp, eziyet edip çıkıştırmayacaksınız. Eğer bunu biz ne okursak? لَا تُضَامُونَ diye okursak. Ama bazı rivayetlerde la تُدَارُّونَ لَا تُدَارُّونَ diye gelmekte. Yani bir zarar olmadan, size bir zarar dokunmadan siz zarar vermeden göreceksiniz. İki rivayetten de anlaşılan şu arkadaşlar iki lafızdan da anlaşılan şu yani sizler Rabbinizi sıkıntıya düşmeden bugün nasıl kimse yani dünyayı düşünün yüzü üzerinde hiç insanlar dolunayı görmek için içi kokuşuyorlar kakışıyor, mı? çekil bir de ben göreyim, ölümü bir işte ayın önünü kapama, engel olma bana diye bir şey. Söz konusu mu? Değil. Değil. İşte diyor Rabbinizi de görürken evet. böyle göreceksin. Diyor ki aleyhissalatü vesselam فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلٰى صَلَاتٍ قَبْلَ تُلُعِ Güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önceki namazlar konusunda mağlup olmazsanız yani onları kılarsanız tamam mı? Sef'alû. Bunu ne yapın? Bunu yapın. Yani hangi namaz bunlara dersen? Sabah ve ikindi namaz. Sabah ve ikindi namaz bu. Sabah ve ikindi namaz. Bu iki namazın, bu ikindi namazın diğer namazlara nazaran daha da neyi var? Ehemmiyeti var. Bunun gibi hadisler gelmiş. Aleyhisselatü vesselam, İmam-ı Müslüm'ün rivayet ettiği hadislerde diyor ki, من فَلَّا الْدَرْدَيْنِ فَقَدْ دَقَلَى الْجَنَّةِ دَقَلَى الْجَنَّةِ Kim diyor iki namazı kılarsa cennete girer. Hangi namaz onlar? Allah. Sabah ve namazı. Onun için ikindi namazını kaçıran hakkında ne diyor? bu بُتِرَمَالِهُ وَاَهْلُهُ Sanki diyor onun malını ehli ailesi kaybolup gitmiş yok olmuş gibidir. Yani ikindi namazını kaçırmak. Hele bunlar cemaatle kılmamak. Sabahleyin namaza gitmemek. İkinliyi camide kılmamak. Bunlar da aynı şekilde. Namazların faziletine binaen ikabı, cezası günahı da o şekilde büyük. İşte Tavımızın bölümünde, bize Tavımızın bölümünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadislerle ilgili ondan rivayet edilen hadislerle e, tatlar hakkında konuşuyorduk. Bir hadis bu, Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi. O da Yüce Allah'ın kıyamet yönünde kesinlikle ve kesinlikle ne yapacağı görülecek. Eğer Hüsmetlercevaz bunu ifade ederken, Diyor ki, allah Teala ne yapacak? Görülecek. Ve ne şekilde görülecek? ulu zatında, yukarı, Yükseklik tarafından görülecek. mutezileler bunu yapmakta? Allah-u ahirette görülmesini inkar etmektedir Demekler ki allah Teala ne yapmayacak? Görülmeyecek. Görülmekten maksat kulların onu bilmesi, bilmek diyecekler. Maturid ve ise görülecek ama bir, ise bir yönde, yani yukarıda değil. Diyerek anlamsız bir şey söyleyecekler mutezileler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 E Musa diyorlar, matur değil, ne yapıyorlar bu, bu, bu sözlerinden doğru saldırıyorlar. diyor. sizin sözünüzün bu söylediğiniz, sarf ettiğiniz, sözünün bir anlamı yok. yok. Çünkü böyle bir şey olmaz yani. Mer'i denilen, görülen bir şey var, o da Allah-u Muhakkak bir yönde olması lazım bu manada. Allah-u Teala hangi yöndedir? Ulu, üstte, yukarıda yönündedir <gülüyor> diyerek, allah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 İlâ emsâli hâzîl-e hâdîs elletî yuhtiru fîhâ Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem hâni rabbihim. Ve bunun gibi buna benzer bunun misli olan ve Allah Rasûl'u aleyhi ve sellem'in Rabbi hakkında haber verdiği hadisler. Hadisleri ehl-i sünnet ne oldu? فَإِنَّ الْصِرْقَةَ النَّاجِيَةَ Ehl-i sünneti vel cema'a Ehl-i sünnet vel cemaatin bir vasfı da bir niteliği de neydi arkadaşlar? Fırkay-i nâciye. Neydi fırkay Kurtuluşa erdiç fırka. Bu ismi nereden almıştı alimler? Hadisten almıştı. Ümmetin 73 fırka alacak. Kullâ fil Hepsi ateşte. Sadece biri hariç diyor. Yani kurtulan bir tane. Kimdi o kurtulan fırka? Bugün benimle ve ashabımın yaşamış olduğu gün üzere yaşayanlar. İşte fırkayı Nâciye binin ehl -i sünnetler -i cemaat yu'minûle bi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği Allah hakkında, Rabbi hakkında ispat ettiği sıfatlar hakkındaki hadislerine ne yaparlar? Yuhminune bizalik. Ona iman ederler. Kema yuhminune bima ahbarallahu bihifi kitabihi. Allah'ın kitabında, yani Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği şeylere nasıl iman ediyorlarsa Resulünün, elçisinin sünnetinde, hadisinde haber verdiklerinde ne varlar? İman edip onların ikisini birbirinden ayırmazlar. Biz bu dersin başında söylemiştik ikinci bölümün başında. Dedik ki sünnet Kur'an'ın yanında nedir? Farklı şekillerde yer alır. Kimi zaman Kur'an'da gelen hükmü ne aynısını Ayrısını getirir, zikreder. Kimi zaman Kur'an'da olmayan yeni bir hüküm getirir. Kimi zaman Kur'an'ı ne yapar? Ya Tefsir eder. tamam mı? Kimi zaman Kur'an'ın umumunu tahsis eder. Anladın mı? Kimi zaman e müzmer olan şeyi ne yapar? Beyan eder, açıklar.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 Yani sünnetteki tavrımız da aynı. Biz bunların her birini açıklamıştık. Tahrif nedir? Neydi tahrif ilger? Tahrif. Tahrif etmek, bozmak. Mözmek, bozmak, değiştirmek. Tahrif etmek. Tahrif. Şimdi boşaltmak. Şimdi boşaltmak. İptal etmek. Ee, tehkif etmek.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 Orta olur. Aynı şekilde bu İslam ümmetiyle diğer ümmetler arasında nedir arkadaşlar? En orta yola Her konuda. Mesela Akide konusunu el alın. Yahudiler ne yapmışlar? Bazı peygamberlerin iman etmemişler. İsa aleyhisselama demişler ki bu peygamber değil. kötü kadının çocuğu. Onu ne yapmışlar? Zemmetmişler. Yahudiler bunu yaparken Hristiyanlar ne yapmışlar onun hakkında? İlahlık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 Kerametlerinden bir tanesi de neydi? Kırk yılı, kalmamış, yılı kalmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Kusur almazdı. İşte gibi. Tamam mı? Bu da Hristiyanların neyi? <gülüyor> bu, bu konudaki temeliydi. Ama ehli şümmet ve cemaat arkadaşlar. Ne, Necazıp ulaştığı zaman o elbiseyi ne yapıyor? Yırtıp atıp yatıyor. Ne de? Evet. Hristiyanlar gibi abdestsiz, usulsüz, banyosuz, saaretsiz, seminsiz dolaşıyor. Yani dikkat ederseniz her konuda Ümmeti İslam, vasat. وَجَعَلَّاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Bizler şimdi ne yaptık? Vasat bir ümmet yaptık. Bu vasat ümmetin en vasat, en orta, en mutebil, en doğru yolda olanın kim arkadaşlar? ehl Sünnet ve cemaat fırkay Naciye, onlar kimler? Selefiler, tabirinin yolunda giden insanlar. بِالْكَمَا أَنَّ الْمَّةَ هِيَ الْوَسَطٍ فِي الْمَمَ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 Ehl-i Sünnet ve Cemaat arkadaşlar? En orta yolu tutmuş insanlarız. Şimdi bugün bakıyorsunuz Selefiler hakkında konuşanlar yani kitaplarında onlar hakkında bilgi verenler ne diyorlar? Ya bunlar kafayı yemiş. Bunlar sapıtmış. Bunlar haddi açmış. Böyle bir sapıklık olur mu diyorlar değil mi? Biz de onların tahmini diyoruz. Hayır. Bu yol nedir? En doğru yol ve en orta yol. Kime göre orta yol arkadaşlar? Ehlul ta'til ve ehlul ta'til cehmiye ve ehlul temsil el musabbihe. Ta'tilul cehmi. Kim arkadaşlar bunlar? Cehmi'den ne yapıyorlardı? Allah-u Teala'nın bütün isim ve sıfatlarını inkar ediyorlardı. Allah-u Teala'nın bütün isim ve sıfatlarını ne yapıyorlardı? İnkar ediyorlardı. Tek Sıfat ispat ediyorlardı. O da neydi? Mevcud. Cehmi'ler ne diyordu? Mevcut. Bakın ne yaptılar? Bütün sıfatları ve isimleri inkar ettiler. Sağdur dediler? mevcut. Bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Muattile. Yani bunlar diyor muattile? Allah'ın isimlerini ne yapanlar? İnkar edinler. İsim ve sıfatları. Burada ise kim var arkadaşlar? ehl temsil el-müşabbihe. allah Teala'nın bütün sıfatlarını evet. mahluktaki sıfatlara benzetenler.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 Bazı insanlar tarafından açılmış bir Kim o insanlar arkadaşlar? Sahabeler. Peygamberin dizinin dibinde oturup izni alan sahabeler. Onlardan sonra gelen, onların yolundan tabi. Ökmet et imamın o çağda yaşamış ve ondan sonra yaşamış ehl-i alimleri. O zaman bu yol arkadaşlar vasat. En ortaya. وَهُمْ وَسَتُمْ فِي بَا بِا اَفْعَالِ اللّٰهِ بَيْنَ الْجَبْرِيَّ وَالْقَدَرِيَّ Ehl-i sünnet vel cemaat.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 Ya, kulun yaptığını yaptıktan sonra şey, Kul yaptıktan sonra şey. ondan önce Allah cahildir Tamam Bunlar nufatul elm Deniyor ilmi inkarenler Allah'ın bilmesini inkarenler İkinci kısmı kaderilerin Mutezileler Mutezileler Bunlar diyor ki kul kendi fiilini ne yapar evet. Kendisi yaratır Kul kendi fiilini kendisi yaratır Yani birileri mecburdur Allah onu mecbur eder Birisi diyor ki hayır Allah'ın hiçbir şeyi yoktur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 Dilemesi Kevnidir. iradesi, istemesi Kevni ve şer'idir. Ne demek arkadaşlar bu kavramlar? Yeter, Atılıyor muyuz? Kevni, iradesi Kesinlikle ne yapmaz? Değişmez. Değişmez. Gerçekleşmek zorundadır. Tamam. Allah bunu sever de Hı -hı. Sevmeye Hı -hı. bilir de Ama muhakkak gerçekleşecek bu.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 Fiyili kimi yaratıyor? Allah yaratıyor. O fiili Allah nazır yaratıyor. وَفِي بَعْبِ وَعِيدِ اللّٰهِ بَيْنَ الْمُرْزِيَ وَالْوَعِيدِيَّ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ Aynı şekilde vaid, tehdit konusunda, yani kulları kafir ve kafir olmayanlar, kafir ve olanlar konusunda Ayran, fırkalar arasında en orta yol tutanlar yine, yine ehlisinde. Bakın isimli sıfatlar konusunda en orta yol. Kader konusunda en orta yol. Kişilere isim verme konusunda kafir, Müslüman veya Müslüman değil gibi isim konusunda da tehdit konusunda yine en orta yol. Bir tarafta nurciye var. Kimdir bu arkadaşlar? Ameli imandan saymayanlar. Ameli imandan saymayanlar. Onlara iman nedir diye sorduğumuzda ne diyenler? Bazıları marifet bilmek, tanımak diyorlar. Yani onlara göre şeytan onların tarifine göre şeytan iman sadece bilmek. Şeytan biliyor mu Allah? Bil, bil tanıyor mu? Tanıyor. Bazılarına göre diyor ki iman kalp ile tasdik bil ile, dil ile, kalp ile tasdik bil ile ikrardır. Yani amel yapmıyorlar imanın içine sokmuyorlar. Onlara göre zina eden bir adamla camiye giden adamın imanı aynı. bir aynı. Çünkü iman onlara göre tek bir şey. Artmaz, eksilmez. Tamam. Anlıyor musun? Sabittir. Ebu Bekir radıyallahu anh'un imanıyla içkiysen bir Müslümanın imanı onlara göre aynı. Bunlara ne diyor arkadaşlar? Murzi'e deniyor. Murzi'e. Tamam? Murzi'e. Bunlar Cehmiler. Cehmi diye bahsettiğimiz hani Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar eden bu fırka. Aynı zamanda iman konusunda ney? Murciye. Cehmiler iman konusunda nedir arkadaşlar görüşleri onların? Murciedir. Yani ima, ameli imandan ne yapmazlar? Sayıp görmezler. Öbür tarafta bunlar böyle gitmişler. Gevşek olmuşlar. İmanın faresini çok basit yapmışlar. Öbür tarafta kimler var arkadaşlar? Hariciler. Haricilerle Muhtezileler. Harici ve muhtezileler. Onlar ne yapmakta arkadaşlar? İç, bir insan içki içti mi? Kafir oldu onlara göre. Yani büyük günahları yapanları bu muhtezile ve hariciler ne yapmakta? İmandan çıkartmakta. yani. Diyorlar ki imanla fısık günah bir arada bulunmaz. Tabi hariciler hem dünyada hem ahirette bu adamın ipini geçiyorlar. Diyorlar ki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 çakalını geçiyorsa bunlara göre bir kadın başını açıyorsa, bunlara göre bir insan büyük bir günü haçlıyorsa, öbür tarafta, ne ki bu adam namaz kılsın, ne ki oruç tutsun, imanı olsun, iman etmiş olsun, bu adam, bu iki fırkaya, yani hadicilere ve mutezilelere göre, öbür tarafta ne olacak? Ebedi olarak, cehennemde kalacak. <gülüyor> Ama ehl-i sünnet arkadaşlar, bakın. ne diyor? İman önce imanın tarifi yaparken ehli i sünnetler diyor? iman nedir? Kalple ile i̇krar. tasdik. Dil ile ikrat ve organlar azalarla amel. amel. Bunların üçü imanın içindedir. Yani bir adam diliyle kalb ile tasdik ediyor. Diliyle söylemiyorsa kelime-i getirmiyor. Diyelim ki A şahsında bir A adında bir şahıs var. Adam diyor ki ben iman biliyorum, kalbimleri kabul ediyorum. İbadete layık olan tek ilah Allah'tır. Ancak Eşhedü en la ilahe illallah demiyorum. Demeye de güce yetiyorum. Dilsizde değil. Ama söylemiyorum derse bu adam ne olmadı arkadaşlar? Ne Mü'min Olmaz. İman etmiş Olmaz. Ne yapması lazım? Diliyle Üzido. Kıra etmesi lazım. Daha sonra ağızlarıyla organları amel etmesi lazım. Ehl-i ve Cemaat'ın iman tarifi budur. Kalp ile tasdik, bilgi ile ikras, azalarla amel. Yani ameller bu bakımda nedir? Ameller imandandır. Ama ehl e yapmamış hariciler ve mutezileler gibi amelin terkinde direkt teşkil etmemiş, kafir olur dememiş. Ancak bazı meselelerde, mesela ne gibi? Namazın terk edilmesi. Bir kişi namazı terk ederse ehl-i sünnet cemaat arasında etmiş olması halinde bir grup ne demiştir? Bu kişi ne olmuştur? Kafir olmuştur. Namalı terkinden dolayı. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmakta olduğu için. Ama genel olarak amellerin terkiyle ne kişi? Kafir olmaz. Çünkü ameller farklı farklıdır. Kime amel vardır? Terkinden dolayı kişi ne olur? Kafir olur. Kime amel vardır? Terkinden dolayı kişi Kafir olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? İman kaç şubedir? Yetmiş küsür şubedir. En üstünü La ilahe illallah. Bu imanın bir ameli. Bunu terk eden kişi kafir olur mu? Olur. En altı yoldan ne almak? Taş almak. Bunu terk etmek kafir yapamadığını yapmaz. Demek ki yoldan taş almakla La ilahe illallah diyebilecek güçlü olanın La ilahe illallah demeyi terk etmesi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 Kişi dinden çıkarır. Kimi ameller vardır ki terk edilmesi kişiyi dinden çıkarmaz. Kâfir yapmaz. Ama harici ve muhtezireler ne demekte? Büyük günah işleyen nedir? Kâfir. Dedim gibi hariciler dünyada da kâfir, ahirette de kâfir diyor. Muhtezireler ne diyor dünyada? Bir şey Arada. E ne kâfir ne? Mümin. diyor diyorlar. Fâsık. Ama ahirette? kafir, ebedi kafir, ebedi kafir ebedi cehennemde ne olacak? azap görecek dikkat edin arkadaşlar bu tarafta müdciye amellerini imandan sokmamış içki içen zina edenme namaz kılanın imanını aynı yere koymuş bu tarafta amelin terkinden dolayı bakmadan amelin terki kişi çıkarır mı çıkarmaz mı diye incelemeden araştırmadan kişiyi dinden satmış aşırı gitmiş insanlar ama ehlisünnevel cemaat ikisinin neresinde arkadaşlar? Vasat tam ortasında. İmanın tarifini kalp ile tasdik, bir ile ikrar ve amel olarak yapıp Amelleri ayıran kim ameller, var, ameller vardır ki ne var? Kişinden çıkarır. Kim ameller vardır ki zira atmaz, dinlen çıkarmaz diyerek ayırmış. Ve burada da en doğru yolu, en ortayı ne yapmıştır? Bulup tutmuştur. O, Mütezililere ve Haricilere Kur'an-ı Kerim'den çok cevaplar var. Yani büyük günah işleyeniz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 vezi babı'l-esmâ'l-îmân ve din بين haruriyye ve mu'tezile ve بين murciye ve cehmile aynı şekilde dediğimiz gibi tevhid konusunu da aynı şekilde iman yani kime mümin denir kime kafir denir konusunda da ehli sünnetler cevap verir orta yoldadır. Orta yoldadır. Yani ne hariciler haruriy ve mu'tezileler gibi tekfir ederler ne de murciye cehmiler gibi havalar herkes Müdmündür derler. Yani adamların tarifine göre, murciyenin, cehmiyenin tarifine göre, tarifine göre, iman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar. O kadar. Ki bu, yani, tarifi, imanın tarifini, cehmiyenin arasında, e, en derin yapanlar, yani en fazla yapanlar, Asıl, bunların asılları, ataları imanı tarif ederken ne demekte? El-iman huval ma'rifah. Sadece Allah'ı ne yapmak? Bilmek, tanımak. Kalb bizdesin yani. Bugün şeytan biliyor muydu allah Biliyordu. Çünkü onun emine ediyor. Rabbim diyor bana mühlet ver diyor. Onların tarifine göre şeytan ne, ol, ne olmalı? Mümin olmalı. وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْنَ الرَّافِدَ وَالْخَوَارِجِ Aynı şekilde peygamberin ashabı konusunda ehli sünnet cemaat vasattır arkadaşlar. En orta olsun. Ne Rafiziler gibi, Şiiler gibi onlara sövmekte, adamlar seviyor görüyorsunuz. Kitaplarında, kaynaklarda var. Ebu Vakir ve Ömer'e seviyorlar. Onlar diyor Mekke'nin iki kutuydun. Ashâ anamızı, Ashâ rıdiyallahu anhâ'ya seviyorlar. Tahbeleri çoğu diyorlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan sonra dinden çıktı. Mürted oldu. Dinden ayrıldı. Ne yapıyorlar? Onların hakkında asrıva düşüyor. Hariciler ise, hariciler ise ne yapmakta? onları teşhir etmekte. Tekhir etmekte. Birçoğunu yine teşhir etmekte. Buruj etmekte. Onlara karşı kaldırmakta. Rahatsızıyla bu tarafta Sahabelerin çoğun dinden çıkmış olarak kabul edildi. Mürteci ol, ol, olduklarını kabul ederken diğer tarafta Ali radiyallahu ve Ali radiyallahu sonra gelen çocukları ve torunları soyla alakalı, ehlibekle alakalı ne yapmaktalar? Kulubu, aşırı gitmekten. Adamın ayakı çok ezdiği diyor ki Ya Hüseyin, yetiş ya Hüseyin diyor. Hatta Ali radiyallahu bunların durumunun böyle aşırı git, aşırı gitmelerini görünce, aşırılıklarını fark edince onun bir hizmetçisi var, kumbur. çağırıyor onu, ateş yaktırıyor ve bu adamların hepsini ateşte ne yapıyor? Yakıyor demek. O kadar aşırı haddi açıyorlar. Kendileri için çizilen sınırı aşıp gidiyorlar. Ama Ehl-i Sünnetler cemaatler arkadaşlar bu konuda yine vasat, en ortalık. Sahabeler, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmüş, mümin olarak görmüş ve mümin olarak ölmüş insanlardır. İlk başta sahabenin tarifini böyle yapıyorlar. Aleyhissalatü vesselam'ı mümin olarak görüp mümkün olarak ölenler, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunanlar, muhacir ve ensar diye ikiye ayrılanlar, Allah'ın kendilerinden razı olduğu, tamam mı? Birçoğunu cennetle müjdelediği, insanlar arasındaki seçilmiş olanlar, en faziletli, en temiz olanlar, Allah Kuran-ı Kerim'de birçok ayetinde kendilerine hakkında referans verdiği, tespiti ettiği insanlar, bizlerden birisinin Uhud Dağı kadar altını olsa. Onu biz Allah yolunda harcasak, onların Allah yolunda harcamış oldukları yarım avuç ya da bir avuç buğdaya, nafakaya denk gelemeyeceği insanlar. Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Onları sevmek iman, onları bu etmek nedir diyor? Nifaktır, nifak. Eğer ismetlik ederlerseniz ne yapmakta? Ne onları düzeltip yüceltip ilahlaştırmakta, bazılarının yaptığı gibi, Şiiyenin yaptığı gibi rahimden Ne de onların arasında Ayırarak kimilerinden sövmekte, kimilerini yermekte. Bunların en i sünnetler, kesinlikle uzaktır. Onların hepsi aleyhisselatü vesselamın ashabıdır. Onu görmüşlerdir, ondan ilim almışlardır. Temdiler arasında kategorileri vardır, fazilet olarak dereceleri vardır. Diyerek bu konudaki ehli i sünnetler cemaatin masatiyettir. Orta yapmış oluyoruz? Açıklamış oluyoruz. Bunlar önemli. Bu bahsettiğimiz fırkaları izlattık. İleride gelecek. Yani artık bir mürciye dendiği zaman, mürciye demek diye yapmayın? Ya bunlar kim diye? Neydi bunlar acaba? Demeleyin. Bunları tanımak lazım arkadaşlar. Mürciye neydi arkadaşlar mürciye? Söyleyeyim bakalım. Ameli imandan saymayanlar. Ameli imandan saymayanlar. neydi arkadaşlar? Kim muhteciler? En bariz görüşleri neydi? kadar konusunda kul kendi fiilini kendine var yaratır başka isim sıfatlar konusunda var Bunlar sıfatları sıfatları intihar eder isimleri kabul edenler Tamam Peki büyük birilaçla konusundaki motlerinin görüşü nedir dünyada mümkün veya Ca ortayadurse Ateştedir. Evet. Dünyada ne bir deriz ne şafir deriz. İkin, menzire, menzire İki, bir menzile, beynel arasındadır. Ahirette ateş edir. Bunlara Bunlarla kim deriyor? Peki Cebriye kimdir arkadaşlar Cebriye? Zorlamı var. Yani kulu kader konusunda yapanlar? Mezbur görenler. Hiçbir seçeneğinin olmadığını söyleyenler. Cehmiler kimdir arkadaşlar Cehmiler? Allah'ın tüm isim ve sıfatlarını intihal edip sadece <gülüyor> mevcut diyenler. Peki cemilerin akidedeki nedir? Ak şey ki, kaderdeki. Kaderdeki nasıl, nedir? Asli şeydeki kaderdeki cemiler kaderden ne bildirürler? Mecbur görürler. Peki cemiler iman nedir? İman iman konusunda? Nur Bakın arkadaşlar bunları ne yapın? Bizim öğrenin. Bu isimleri yavaş yavaş Şöyle. Sonra şöyle tamam diyor ki faki başlık atıyor. Fakat دخل فيما ذكرناه من الاiman billah, el imanu bima akhbar Allah bihi fi kitabih. Daha önce zikretmiş olduğumuz imanın kapsamındadır. Nedir o imanın kapsamı? Daha önce zikretmiş olduğumuz imanın kapsamına şuna girer diyor. Nedir o? Ma bima akhbar Allah bihi fi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 rivayet edilmiş. Ve bu konuda ümmetin seleti, tabeler ne yapmışlar? İcma etmişler. Peki onların icma ettiğini nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Onların icma ettiğini nasıl anlıyoruz? Bir anda yazıyor mu onlar icma etmiştir diye. Onların icma ettiğine nasıl karar var? Onların arasında muhalif olmadığına, bu ayetleri ve bu hadislere farklı bir tevil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 görüş birliği, görüş birliği var. vardır. Buna da ne denmekte? Var. İcma denmekte. Allah'ın arşın üzerinde olduğuna dair o zaman deliller nelerdir? Bir, Kur'an. iki mütevatil hadis. Üç, Sünnet İcma icması. Dört, <gülüyor> <gülüyor> dört akıl. Beş, fıtrat. Fıtrat. fıtrat. Bakın beş tane delil var. Kur'an, Allah'ın arşın üzerinde olduğunu söylüyor. Mütevatil hadis, mütevatil sünnet,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 Kendinle baş başa kalıp tıkıştığın zaman nereye yöneliyorsun? Kalbin nereye? İçindeki o duygu nereye yoğunlaşıyor? Temaya. Şöyle. İşte bu beş tane derim Allah-u Teala'nın yukarıda, Yıkardı. üzerinde olduğunu özel olarak. Bize ne yapıyor? İfade edip e, anlatıyor. <Sessizlik> Ali'yun ala halkihi. Diyor ki Allah ala arsihi. Arsının üzerindedir. Ali'yun ala halkihi. Halkının mahlukatın استندهوا. الله سبحانه ومعهم. ضمن بريت. Allah kullari لمعلقات ila. لا. برا برا. كيف برا برا؟ Allah جل وعلا. اثنين ينفصلان. قلنا. واحد. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. General. Desteğiyle, yardımıyla, müminlerle, muttakilerle, sabredenlerle beraberdir. Diyor ki, Allah diyor, Allah kullarının yaptıklarını ne var? Bilir. Kema cemâbe-i nezâlike fî allah Teala, hadis suresi 4. ayette, ayetin başında Allah aşına istiva etti demekte, ayetin gelen tarafında, demekte ki onlar nerede olurlarsa olsun Allah onlarla tamam. beraberdir. Şimdi düşünün arkadaşlar. Ayetin başında Allah diyor ki ağaçına ittiva etti. Ayetin devamında diyor ki Ayetin devamında diyor ki Nerede olurlar sonun. Allah onlarla beraberdir. Şimdi biz bu beraberliği maturid ve eşarilerin anladığı şekliyle Allah zatıyla her yerde diye anlarsak eğer ayetin başıyla sonu birbirine yapmakta tenafiz etmekte, zıt olmakta, zıt düşmekte çelişki meydana gelmekte. Yani Allah başta hem arşın üzerindedir diyor. Aynı Allah. Hem de aynı su surenin aynı ayetinde diyor ki Nerede olursanız olur. Allah sizinle beraberdir. Eğer demek, bunu biz Allah'ın beraber ile beraberdir diye anlarsak maturîler işte gibi burada ne olur arkadaşlar? Çelişki olur. Demek Allah'ın beraberliği nasıl bir beraberlik bu manada? Beraberliğin manası ne? İlmiyle beraberlik. Şeyh Hulusi'nin teyimi edecek şimdi. Örneği verecek. Ne gibi? Ayın geceliğin ayın herkesle beraber olması gibi. Şimdi bugün ben daha doğru gitsem. Tamam mı? kazin doğru gitse. diğer Diyarbakır'a gitse. Tamam mı? Ay herkesle beraber öyle değil mi? Ama aynı zamanda ay nerede? Söldüm, söldüm. Yukarıda. Yani sen gittikçe, hatta böyle küçükken insan hatırlarsın öyle, otobüse biliyorsun böyle. Ay seninle beraber sanki böyle koşuyor değil mi? <gülüyor> sen de geliyor? Otobüs yüzden gidiyor, yolda. Ay da böyle geliyor, doğaları falan açıyor böyle. Sen ne görüyorsun onu? Ya bu mahluk, ay dahi. Hem herkesle yolduyla beraber olup, hem gökte olması mümkünse, bunun, bu, bu buna kaldıklar, bunun aslında bunu söylemek mümkünse.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 Allah hayra edin. Arşın üzerinde hem de kullarla birlikte olabilir. Ne diyor hadis arkadaşlar Allah-u Teala? Diyor ki وَالَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِدَّتِ اَيَّامِ O'dur. Yeri ve göğü altı günde yaratan. Sonra ثُمَّهْ تَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra arşın üzerinde ne alan? İstiva eden. İstiva ne demek arkadaşlar? <gülüyor> evet. Doğru abi. bu. Harfecilere göre değişir. Yani her istiva o manaya gelmez ki. Mesela harfecisiz kullanılırsa hangi manaya gelir? Olgunlaşır. Olgunlaştı. Kemale erdi. Tam felem mabaga <gülüyor> şidduhu festeva atayna hukman ve ilma. Olgunlaşınca erince ona hüküm veren yaptık, ilim verdik. Alayla kullanılırsa alayla isteva ala. Ile <gülüyor> dört manası var arkadaşlar. Ne onlar? İstıfa yükseldi. ala, saade ve istiqarra. Karar kıldı, yerleşti manalarında. Kur'an-ı Kerim'de var mı bunu bu şekilde kullanmış? İsteva'nın ala ile kullanacağız. Allah dışında. Allah dışında. yani. Allah dışında. Rahman'la yani Allah'ın sıfatının dışında. Bir mahlukla İsra'nın Bine, ala sineklerin üzerinde tıkladığını ne yapınız ne yapınız, ne yapasınız diye bilesiniz. İstevte <gülüyor> ala zuhuri. Başka ne var? Geminin gemi nûn yerine yaptığı. Fastava <gülüyor> fastava judi. Juz'ye istiva etti. Yani judinin üzerine çıkıp yerleşti. Allah hakkında nasıl geçiyor istiva? Sümme <gülüyor> alal arş ya da arrahman alal arşi isteva. Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçiyor? İsteva ala? Yedi yerde geçiyor. Ne demek bu arkadaşlar? Yani Allah arşanın üzerine ne yaptı? Yeri ve yarı altı gün sonra üzerine çıktı, yerleşti, istikrar etti oradan. Ya'lemu mâ yenicu fil ard Yere gireni bilir. Ve mâ yakrucu minhâ yerden çıkanı bilir. Ve mâ yenzilu mineş sema Sema'dan ineni bilir. Ve mâ ya'rucu yerden Ee, yükselenini bilir, göğe yükselenini bilir. وَوَ مَعَكُمْ Bak, biraz önce dedi ki, Allah asrını üzerine etti. Şimdi diyor ki, Allah sizinle beraberdir. edir. <gülüyor> اَيْنَ Nerede? O da Nereye giderseniz gidin. Allah sizin edir. beraberdir edir. beraberlik biz beraber, beraber. beraber. Evet. lık <gülüyor> İlmiyle, bir satmasıyla, bir görmesiyle. وَاللّٰهُ بِمَا Basir. Allah yaptıklarınız ne var? Amel ettiklerinizin basıyı görür. Yani böyle bir beraberlik. وَلَيْتَ mana kavli Şeyh Hulusi diyor ki mana kavli قَوْلِهِ وَهُوَ مَعْكُمْ O sizinle beraberdir sözünün manası diyor. O sizinle iç içedir. Sizinle iç içe girmiştir, karışmıştır. Suyla şeker, çayla şekerinin karışıklığı beraberliği gibi değil diyor bu beraberlik. Çünkü Arapçada beraberlik farklı manalarda kullanılır değil mi? Çaydan şekeri beraber kullanabilsin. Şekeri ne yaptın? Çaya kaptın. Bu nasıl bir beraberlik oluyor? İç içe. Ama ay benimle beraberdi. Yolculuk yaptı, yaptığım sürece ay da benle beraberdi. Bu nasıl bir beraberlik? Ayrı, Ayrı bir beraberlik. Yani iç içe olmak, yan yana olmak değil. Yani Arapçada beraberlik ifadesi tek bir manaya gelmez. İç içe olmak bir zatın bir zatla, yan yana olması manasına gelmez. Farklı farklı manalara gelir. İşte allah Teala'nın kullarıyla beraber olması, onların iç içi olması manasına gelmesi şartı var mıdır? Yoktur. Böyle bir manayı içermeye, içermez. İçerdiği manada nedir? Allah ilmiyle kullarıyla beraber diyor ki yani Dilde, Arapçada böyle bir şey, gerek yoktur. Arapça bunu gerekli kılmaz. Allah beraber dedendiği zaman hani bazılar anlıyor. Şimdi adama diyorsun Allah aşkımız üzerine istiva etmiştir. Adam diyor ki kardeşim sanki sen Allah aşkımız üzerine istiva etmiştir sözünü söylediğin zaman bu Kur'an-ı Kerim'de ayet değilmiş gibi böyle şaşırıyor. Allah Allah diyor. Kardeşim diyor Allah demiyor mu nerede olursanız onun Allah sizle beraber. Ona ne diyeceksin diyor sana. Neden kaynak onu bu sorusu? Çünkü o beraberlikten, onun beraberlikten anladığı tek şey ne? Yan yana. Yan yana iç iş içe olmak. Ama Arapta dilinde hatta Türkçe'de bu manaya gelme şartı yok. yok. Bu mana evet beraberliğin manalarından bir tanesi. Ama Allah-u Teala kendisinin arşın üzerine olduğunu, istifa ettiğini söyledikten sonra kullarıyla beraberliği nedir? Hakiki manadır. manadır. Kendine layık bir şekildedir. Ama zatıyla iç iş içe değil, bir. Tamam bilakis de ben el qamar bilakis ay ayetun min ayatil la ayati llah dolayısıyla ay silah Allah'ın bir ayetidir yer bir nişanesidir ayet koymuş bize sonra da kandil gibi duruyor yanıyor değil mi bucu min asgar makhlukatih اللهم مخلوقاته arasinda ki mahlukatların en küçüklerinden biridir Ve huve mevdu'un fis sema. Nerede arkadaşlar ay? Semada. Değil mi? Semada. İnkar eden var mı? Ayın semada olmadığını söyleyen var mı? Yok. Ve huve ma'al musafir. Ve gayrul musafir. Eynemâ ken. Yola çıkmış olsun. Yola çıkmamış olsun. Ay her kişiyle beraber değil mi? Şimdi kafanı çıkar. Ay varsa. Ay seninle beraber. İstanbul'dan. Adam Van'da çıkarıyor kafasına bakıyor. Ay. Ay. Onunla beraber. Adam çimde kafasını çıkartıyor. Ay Onunla beraber. Hem herkesle beraber hem de sema'da. <gülüyor> Bir mahluk için bu mümkünken ey gafil Allah için bunun mümkün olmasını nasıl uzak görebilirsin? Öyle değil mi? Yani. Ay dahi bunu yapabilirken Allah'ın kendi hakkında bunu haber vermiş olmasına rağmen o kısım aklınla, küçük beyinciğinle %5 kapasitesini ancak yüzde beş kapasitesini kullanabildiğini o beyincikle Allah'ın apaçık ayetlerini, Peygamber'in mütevatir hadisini, ümmetin icmasını, aklının gerekli kıldığı şeyi ve sutrasının kabul ettiği şeyi nasıl kalkıp tanabiliyorsun? İnkar ediyorsun. Yani bütün bunları nasıl aşıp geçiyorsun? Öyle değil mi? Yani bütün bunlar aşılır mı? Aşılmaz. İşte Şeyh Hulusi'nin ümdelerini arıyor. Tam böyle vurucu bir örnek veriyor. Aynı salihye. devrolu subhanahu ve leka arşih. Allah arşın zelidir. Rakibun alel halqihi kullarına var gözetler. Kimse onun kontrolünden çıkıp kaçamaz. Muhayminun onlar üzerinde kontrol sahibi, güç sahibi, egemenlik sahibidir. Bugün Allah'ın kontrolünden, gücünden çıkabilecek insan var mı? Öyle bir şey mümkün müdür değil. Muftalun onların ne yapar arkadaşlar? Gözetler, kontrol eder, onları görür. her yaptığı hareket ağacın ağacın düşürdüğü yaprak dahi Allah'ın ilmiyle ne yapmakta düşmekte. <gülüyor> Karıncanın attığı adım dahi, derin dibindeki herhangi bir haşere dahi, hayvan dahi Allah'ın ilmi dahilinde hareket etmek. Senin kalbinin atışı dahi Allah'ın ilmiyle ilmi dahilinde hareket etmektedir. Diyor ki bu konu eden bu kelamı ki أنه فوق العرش بأنه معنا حق الالحقيقة. İşte Allahu Teala'nın bize zikredip haber verdiği arşın üzerinde olduğunu ve bizimle beraber olduğunu dedi hakikattir, gerçektir. Bunları olduğu gibi alırız, kabul ederiz. Ama bunun manası Allah'ın beraberlik manasında değildir. Hiçbir zat beraberliği değildir. Ve Allah'ın bizimle beraber olması kabul etmemiz onun arşının üzerinde olması kabul etmemize engel? teşkil etmez, engel değildir. Diyor ki Şeyhul İslam, Tahrife ihtiyaç duyulmaz yani. Ne demek tahrif? Bunu değiştirme, yani neyi değiştirmek, istevayı neyle değiştirmeye ihtiyaç yok? İstevla ilah. Çünkü maturu diyor eşareler, Allah'ın beraberliğinden çıkarak, Allah'ın her yerinde olduğunu ispat edip, Allah'ın arşının üzerinde istiva ettiğiyle ilgili olan ayetleri nasıl tahrif edip değiştiriyorlar? Allah arşı ne yapıyor? diyorlar. İsteula, yani ele geçirdi. Ele geçirdi. Manada olur peki arkadaşlar? Allah yeri yedi Allah yeri altı günde yarattı. Sonra arşı ele geçirdi. Ne kadar çürük bir manada değil mi? Sanki başkasından almış gibi değil mi? Sanki onun gibi başka bir mücadele eden taht kavgasında, arş kavgasında olan birisi vardı da onu yenmiş manası var. Arşı ele geçirdi.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 Allah'ın arşına muhtaç olduğunu ne yapıyorsun? İddia ediyorsun. Böyle bir saçmalık olmaz. İşte Şeyh Hulusi İbn Teymiye de diyor ki, bu tür yanlış zanlardan, fikirlerden akıl ne yapılır? Korunur. Bunlar gerekmez. Aynı şekilde fit kelimesinde, bazıları tutunabilir. Fit sema, Fi içinde demek semada gökyüzü. Allah bu yön gö içinde gök Allah'ı kuşatıyor manasına gelir mi diye size bir soru yönelse. Nasıl cevap verirsin Tekay? Fit daha mı soralım? Ona sorma kim soruyordur <gülüyor> ya? Eğer birisi dese Fit manası göğün içini kaplıyor Göğün içinde, göğün içinde. Gök, Allah göğün içindedir. Gök onu kapsıyor Çünkü fi içinde demek Semada gök işte. Allah'ın yaratması Allah Tamam. Cevette, fi, her zaman içinde kullanılır. Evet. Olarak kullanılır. Ne olarak kullanılır? Aynı Üstünde Aynı. ala. Aynı. Ala olarak da kullanılır. Yani burada fi sema yani alat sema. Alat sema oldu. ikinci bir cevap. Burada fi desek ki, dese ki tamam fi fi manasında deza manasında ama sema ne manasında diyor? Maliklik. Maliklik manasında. Çünkü Arapçada da sema yes mu sumu. Yükseklik. Yani Allah yukarıda manasında. Onun için senin aklına gelen o yanlış fikir Anladım. burada bizi ne yapmaz? Bir yere sıkıştıramaz. Tamam arkadaşlar? Anladık mı? Cevap doğru mu? Enne semmatullu ve tukullu. Tamam. Ve hâda batıl bi icmâ elim ve iman. İşte bu. ilim ehli ve iman ehli tarafından onların <gülüyor> icmasıyla bu batıldır. Böyle bir şey olamaz. Yani bu çürük fikirler, çürük akla gelen e, düşünceler Ne Allah'ın arzının üzerine istiva etmesi inkar edilemez. Fenne <gülüyor> Allah kad letsi kursu semavati vel ardh. Biliyor Allah Teala'nın kürsüsü yeri ve göğü yapmış, kuşatmış. Bakın şimdi. Aklen bir cevap verelim. Tabii mantıkla tek akli cevap. İbn Abbas diyor Allah'ın kürsüsü Allah'ın neyidir? <gülüyor> İki ayağını koyduğu yerdir.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 Büyük bir gezegenden bahsediyorsunuz. Yani 5 milyar yıl diyorum bakın. Yani. Şu anda biz bin daha yani. Bir de milattan önce 3 bin olsa bunun 5 milyar, milyar yıldan bahsediyor. Yani uçmuş kopmuş gelmiş bir yıldız düşünün. Geliyor. 5 milyar ve saniyede kaç bin kilometre hızlan geliyor. De, tamam. Işığı geliyor. Diyorlar ki işte bu 5 milyar önce kopmuş. İşte bahsediyorlar yani bu şekilde. Böyle büyük bir gezegen. Böyle bir büyük bir galaksi. Ama Allah'ın ayaklarını koyduğu kürsü bunların hepsini ne yapıyor?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 Hani demiştik ki geçen haftaki derslerde ne diyor aleyhissalâtu vesselâm sahâbide irbaû alâ ansifukum Ey insanlar kendinizi acıyın ya bağırmayın ne bağırıyorsunuz yani sizi duymayan karşınızdaki bir sağır kör yok karşınıza siz diyor Allah'a siz duyan bir Allah'ın ağzına hitap ediyorsunuz ki o Allah diyor sizlere devemizden bineğinizden bineğinizin boynundan daha nedir Yakındır. Sonra sahabelerden bazı soruyorlar Peygamber aleyhisset ve sahama eba'idun rabbuna fenunadih Rabbimiz uzakta ona uzakta mı bağıralım en karibun fenunacih yoksa, yoksa bize yakın mı ona fısıldaşalım ya Rabbimiz bizden çok mu uzak bağıralım ya Rabb diye ya da çok yakın hemen dilimizde de nunacih ona böyle ya Rabb ya Rabb diye böyle Kur'an-ı Kerim'de hemen ayetini var. Ve eğer sâlek ibadim annî, kullarım sana benden sorarlarsa, fe inni qarîbun uzîbu daavete dâi. Ben yakınım. Yakınım. Duâ eden duasına icabet ederim diye ayetini var. Peki Allah'ın yakınlığı arkadaşlar buradaki beraberliğinde olduğu gibi içi kızımlı mı, yoksa sadece tek kısım o da mümin kullarıyla beraber yakındır mı? Bu açıklamıştık daha önceki derslerimizde. Tek çeşit demiş. Allah'ın yakınlığı nedir arkadaşlar? Sadece mümin kullarına yakındır. Şeyhülislam inteyiha yapmakta bunu tercih etmekte. Bunu da e, söyledikten sonra e, Şeyhülislam inteyiha'nın şu sözüyle dersimizi bitiriyoruz diyor ki: <gülüyor> "Ve ma bu kera filkitab ve sunemin qurbihi ve ma'iyetihi, kuranda edilen Allah'ın yakın olması ve kullarıyla beraber olması vasıfları, la <gülüyor> yunafi." Tezat değildir. Ters düşmez. Çelişmez, çatışmaz. مِنْ مَا زُكِرَا مِنْ عُلُوْوِهِ وَكُوْ فَوْقِيَتِهِ Allah'ın yukarılarda olduğuyla ve uluda, yükseklerde olduğuyla ne yapmak çelişkiye? Düşmez. فَإِنَّا سُبْحَانَهُ وَلَيْسَكَ مِسْلِهِ Çünkü Allah'ın bir benzeri misli yoktur. Bir kere bitti. Bunu baştan söyledik. فِي جَمِيلٍ عُوْتِ Bütün sıfatlarında, Allah'ın hiçbir sıfatında onun sıfatla benzeri hiçbir o ali fi dunuhi o hev yükseklidir hem de kullarına birbirine yakındır. Qaribun fi uluhi hem de yani uluda da yükseklidir ve aynı şekilde qaribtir yakındır. Bunların arasında hiçbir çelişki yoktur. Güler Rabbimizi bu şekilde kabul edip iman edecek, sizler aleyh-i dediğimiz gibi Kur'an, mütevatir hadis, ümmetin icması, akıl ve fıtrat hepsini ne yapmakta Allahu Teala'nın tasını zelekra etmiş olduğunu yukarıda da olduğunu bize destek vermekten. Subhanallahu bu, bu ayet diyor, ya, diyor mektup diyorsun, ben seninle zaman Bu destekit manasında. Yine Oh.